Sen kendi kendini mi zannıyorsun bu camiye geldi? Zannın öyle senin değil mi? Seni kabul ettiler buraya. Seni kabul ettiler manevi olarak. Kabul etmeselerdi gelemezdin. Allah sana talip olmazsa sen Allah'a talip olamazdın. Resulullah sana talip olmazsa sen Resulullah'a talip olamazdın. O zahirdedir böyle. Bir işin batın tarafı vardır, iç tarafı vardır. Bir şeyin dışı vardır, onun içi vardır. Evveli vardır, ahiri vardır. Zahiri varsa batını vardır. Evvel ahir zahir batın Allah'tır. Ayrı. Bu sözünü şerh edelim. Bir rızat gidiyordu yolda. İmanlı bir adamdı. Fakat insaflı da bir adamdı. Fakat ibadetsizdi. Yanında çalışan adamı, işçisi. O ibadetli bir adamdı. Dedi ki patronuna, efendi ikindi vakti geçiyor güneş. Kuvvetini kaybetti. Müsaade edersen ben şurada bir ikindinin farzını kıl vereyim dedi. Aman ne kadar güzel. Sen namazdan lezzet aldın mı, zevk aldın mı, tat aldın mı? Allah'la konuşma işte söyledim sana? Bina perde. Mekândan münezzeh olarak tecelli eder canaba hak iş salat. Tahiyatta diyor, "Esselamu aleyke eyühen nebi" diyorsun. Ey nebi dīsan, ey nebi muhterem, sana selam olsun diyorsun. Salat olsun diyorsun. Esselamu aleyke eyühen nebi. Çabuk dedi çıktı şey, hemen kıl da çık şeylerden. De peki dedi içeri girdi. Mescitte kimse yok. O da kapının dışına oturdu. İyi dinle. Bekliyor. İş biraz uzadı. E patronun canı sıkıldı, içeriye bağırdı. Salih, Mehmet, efendim, ne oldu Namaz bitmedi mi? Bitti, niye çıkıyorsun dışarıya? Bırakmıyorlar dedi. Beni dışarıya bırakmıyorlar. Patronun başına soktu, içeriye baktı, camide kimse yok. Kim bırakmıyor deyince seni içeriye bırakmayan dedi. Sen içeri gelemiyorsun ya, içeriye bırakmayan var. Beni de buradan içeriye bırakmıyorlar dedi. Anlayın, sen zahirde geldim zannedersin. Seni kabul etmişlerdir. Allah seni huzuruna mesle almıştır, kabul etmişlerdir. Etmese gelemezsin. Nice insan var, aman takavgulayım namaza başlayayım, işim böyle bitsin, şu işe başlayayım. Olmuyor bir türlü, olmaz. Efendim mesuliyet neyle icab eder diye bana sorarsan, o da ayrı bir bahasıdır. Bir adamın namazı kazaya kalsa, ağlaması lazım. Neye biliyor musun? Ne kusur ettin de Allah beni huzurla almadı diye.